siz rektörüne beni bu konuşmaya için davet eden Felsedet Ödüllü'nü ve sevgili dostum, arkadaşım Aslan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum bu daveti için. Fakat biraz beni şaşırttı Aslan. Beni sevdiğini zannediyordum. Ama beni öyle bir konu için davet etti ki e, en azından siz beni sevmeyebilirsiniz. Öyle bir risk var. Bayağı uzun zamandır hocalık 40'a yaklaşıyor yani 40 olmadı ama 81 yılında başlamıştım ee, fenomenişte uzun yıllar anlattım 20. yüzyılda felsefe de herhalde 20 yıldır falan veriyorum sanırım yani felsefe'de anlatmakta güçlük çektiğim konuların başında fenomenoloji ve bu ders tabii üniversite felsefe bölümü son sınıf öğrencilerini anlattığım bir dersti. Ona rağmen başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunun başardığımı anlatmayı başardığımı karısı kanısında değil. Onun için bugün hiçbir şey anlamazsınız. <gülüyor> ee, birincisi kendinize kızmayın. Çünkü bu gerçekten anlaşılması çok zor bir konu. İkincisi bana kızmayın. Ee, yani bir insan bildiği şeyi anlatabilir. Yani ben, benim iddiam şu, yani bir insan bir şeyi kavramışsa gerçekten anlatabilir, bir yolunu bulabilir basit bir şekilde anlatmanın yolunu bulamak. Ama bu, yani o sınırları zorlayan bir metin şey olarak. Yani Husserl öyle bir filozof. Onun için ne yapayım diye e, düşündüm taşındım e, ve size nasıl hani ana şeyler nelerdir, e, bu adamın derdi ne? filozofları anlatırken, felsefe tarihi dersleri yaparken dek bu dersleri problemden hareketle yapmaya çalışıyorum. Çünkü biz çoğu zaman göremesek de şöyle bir kanaatim var. Filozofların dertleri aslında bizim dertlerimizdir. Filozoflar bizim sizin gibi insanlardır. Ve hiç kimse iş olsun diye iş yapmıyor. Yani hani ben Bazen oluyoruz diyoruz ki doktora tezi yazman lazım. Bir yüksek lisans tezi akademide biliyorsunuz yükselmek için başlar. şart. E o zaman konu aramaya başlıyor arkadaşlar. Yani ne bulsak ne olur diye. Böyle bir konuyla yola çıkan kişi tabii değişiklik olabilir ama genelde filozof olmaz. Filozoflar öyle değil. Yani filozofların gerçekten bir derdi var. Yani Husserl'in de bir derdi var. Fena dertli bir adam aslında. O kadar dertli ki felsefenin başlangıcından beri yapmaya çalışıp da yapamadığı şeyi Saptıyor, yani felsefe başlangıcından beri bir şey yapmaya çalışıyor ama bunu başaramam, bu Begül'e ve diyor, ben başaramıyorum. Zaten bunu demezseniz filozof olamazsınız. Yani filozof ancak böyle olur. Yoksa benim gibi felsefe öğretmeni olursunuz, i̇şte sağda solda ders verirsiniz, konferans, konuşma yaparsınız, Ahmet ne demiş, Mehmet ne demiş, onları anlatırsınız. Filozof olacak adam iddialı olur. Yani ben bu işi yapacağım. Ben bu işi yaptım diyor, yani e, ben bu işi, bu güçlüğü aştım diyor, yani bu serinin e, iddiası bu. Yani, nedir peki neyi aştı, yani bu dert ne? E, bu dert, onun derdi, bir kitabının da başlığı aslında, hani e, şeyin gidişine göre zaman, belki hakikaten okuyacağım belki birkaç bir, bir, bir sayı bir şey. Onun bir kitabının da adı, e, kesin bilim olarak felsefe. Yani Husserl felsefesini işte yine ben ister istemez biraz bu ders gibi olacak yani bir ders anlatırım başka türlü olmaz çünkü yani bir konferans olmaz Husserl'in nasıl bir konferans? Husserl'in yani ana kavramları nelerdir? Derseniz mesela benim en önemli bulduğum şeylerden birisi bu kesinlik yani kesin kesinlik düşüncesi. Ee, bir de yine bir slogan haline gelmiş bir cümlesi var. biraz şey gibi olsun. Önce Al Almancasını söyleyeyim. Süden sahni zerbs. Değil mi? Yani diyor ki Tefsir şeyini söyleyeceğim. Şeylerin kendilerini, şeylerin kendilerini yani, bilmek. Süden sahni zerbs. Şeylerin kendilerini bilmek. Bu iddias var yani. Peki şeylerin kendileri nedir? Şey dediğini nesneler, olan bitenler, olaylar neyse o kaçınmaya çalıştığı şeyle hazır cevaplar, hazır fikirler hazır görüşler, hazır teoriler onun için bir tak, altını çizmek istediğim şeylerden birisi bu şeylerin kendisine geri dönme iddiası var. kesinlik iddiası var bunu nasıl yapabilirim orada karşımıza Yine e, Almancasını söyleyeceğim önce. Wesens diye bir kelime geliyor. Wesens schau. "Wesen", a. ÖZ demek alınca. Bir şeyin özü, deliği, ne oldu, Sizi siz yapan şey. Schau da, Schau, yani Schauşkiler. Yani, seyretmek demek yani. yani Schauşkiler oyuncu demek. Ben orada kalkıp bir tiyatro oynasam. Schauşkiler. Özü seyretmek. Yani, özü görülemek diyoruz. Özü seyretmek. Şimdi öz seyredilebilecek bir şey nedir? Yani neyi seyrederseniz, görebileceğiniz bir şeyi seyredersiniz. Ama hususen özü görmekten söz ediyor. Yani özü yakalamak ve işte buna ilişkinde bir, bir yöntem yöndem anlatıyor. Işte, parantezi anlatıyor, yargı vermekten kaçınma, epoy, fenomenolojik indirgenler, edüksiyon diye bir şeyler anlatıyor. Bunlar onun felsefesinin ana kelimeleri. Bunları biraz daha açacağız aslında. Bunların ne olduğunu söyleyeceğim. Ama şunu hiç unutmamanız lazım yani. yani beni burada dinliyorsanız anlayıp veririz, hiç kimse anlamakta sıkıntı çekmeyecek. Husserl felsefeyi bir temel, sağlam bir temel bulmaya çalışıyor. Yani kesin birim olarak felsefeyi kurmaya çalışıyor. Yani felsefenin başlangıcından beri başaramadığı şeyi başarmaya çalışıyor. Ve tabii ki... E, Önemli birisi Husserl, onun için bu diziye da doğru bir şey yapıldı aslında. Çünkü 20. yüzyıl felsefesinde sanıyorum şu anda kalıcı olarak izleri süren ana filozoflardan birisi, yani 20. yüzyıl felsefesi uzun zamandır, şimdi biraz değişme olsa da iki ana çizgi üzerinde yürüldü büyük oranda 21. yüzyılada. Bir tanesi analitik çizgi, analitik felsefe çizgisi, işte mantıkçı empiristler vesaire on... Bunları da e, e, yan önünde koyabiliriz. Diğer çizgi ise fenomenolojisi. Yani fenomenoloji 20. yüzyılın ana felsefe hakkımlarından birisi oldu ve etkilerini sürdürdü belli Şimdi Bugün de sürdürüyor farklı biçimlerden. Onun için hususel hani, çağın önemli bir filosofuydu. Yani ondan... E, onu bir kenara atamayacak yani bir kenara koyulacak birisi değil. Peki kimlerden etkilendi? Husserl, ee, felsefi felsefeye kesinlik kazandırmaya çalışan ilk filozof Husserl. Önce iki tane hocası var aslında. Ee, biraz biraz sonra hayatından da biraz bahsedeceğim. Bir tanesi Wagner diye ee, bir matematikçi. Diğeri ise Franz Brentano diye bir felsefeci. Önce matematik okuyor, matematik üzerine, varyasyon resepleri üzerine doktorasını bitiriyor. Fakat daha sonra şeyi bırakarak, Franz Brentano'nun yanında felsefe okumaya gidiyor. Yani felsefe e, daha onun ilgisini çekiliyor ama her çağ olduğu gibi o döneminde ana bir sorunu var. Bütün filozofları saran bir sorun var. Yani biz farkında olmadan genel olarak e, Zeitgeist diye çok güzel anlatan bir kelime var Almanca Çağın bir ruhu var. Yani modası neyin isterseniz. Yani şu anda mesela Türkiye'de son 20-30 yıldır ya da 10-15 yıldır bir postmodern felsefe modası var. Derrida Foucault, Alain Badiou işte yani bunlar tabii aralarında da farklı var. Işte farklılıklar var. Farklılıklar olmak da O zaman da felsefecilerde şöyle bir şey var, felsefe dünyasında. Felsefenin temelinde psikoloji var. Bir psikoloji gibi bir şey var yani. Her şey psikolojiyle açık var. Yani Brentano'dan var. Hani bu nedenle ortak, ...şeyler paylaşıyor, daha sonra kendisi, Husser tabii ki buna karşı çıkan kişi haline geliyor, psikolojisi meleştirisi yapmaya başlıyor. Yani hoca olarak onu etkileyen kişi, onun hocası, belki de fenomenoloji akımının başlatıcısı sayılabilecek kişi... ...Husser'den önce Brentano'dur. Ama bana sorarsanız, bütün metinlerini, kitaplarını okuduğumuzda da çok açık görürsünüz. Aslında onu çok etkileyen iki kişi daha On, Biri 17. yüzyılın en önemli filozofu, en önemli iddialı bir laf da, ama en önemlilerinden birisi diyelim isterseniz, Descartes. Descartes'ın, e, düşünüyorum, öyleyse var Cogito ergo sum lafı, cubita, kubito, cogitatio kubitationes, bu kelimeleri Husserl metinlerinde çok sık kullanıyor. Ya, çünkü bütün işi onunla ilgili. Neden Descartes... Descartes ne yapmaya çalıştı? Husserl'in dediği şeyi yapmaya çalışmadı. Descartes'in bütün yapmaya çalıştığı şey değil mi? Felsefe binasını sağlam bir zemine oturmaya çalıştı. Ama diyor ki Husserl, Descartes müthiş bir şey yaptı. Ama eksik bıraktı. Ve ben eksik bıraktığı şeyi gidereceğim asıl. Sağlam zemini bulamam. Ama başladığı şey büyük bir başarı olarak gördüm. Onun için bir Descartes hayranı aslında yani. Descartes onu çok etkileyen kişilerden birisi. İkinci bir kişi var. Onu çok etkilediğini düşündüğüm. İman Manuel Kant. Şimdi yani Husserl'in olduğunu pek söylemezler. Öyle bir şeyde iddia da yok aslında. Ama Husserl'in Anas çevrelerinden birisi ki fenomenoloji içinde belli bir süre sonra o sıfatı kullanmaya başlıyor. Transcendental fenomenoloji diyor. Transcendental deyince ben Kantı, dedim. çünkü Kant'ın felsefesini anlatmak için kullanılmaktadır bu şeyden vazgeçmiyor. Yani birazdan size e, tahammül gücünüze göre e, bahsedeceğim ayrı buralardan. Bir başlıyor transendental felsefe edemeyi. Son kitabında da 1936'da çıkan e, Avrupa bilimlerinin krizi ve transendental fenomenoloji kitabında da yine transendental kitabın adında var transendental. Transenden Felsefe yapmak, Husserl'in kampla birlikte ortak taşıdığı bir şey aslında. Bir de şöyle bir şey var. Hani işin biliyorsunuz Sartre, Proust, Dedekodu tarafı da vardır. Yani magazinel diyelim isterseniz, ee, bu buralar daha fazla ilgi çekiyor aslında derslerde. Magazine daha fazla yer veriyorum. Ee, mesela Wittgenstein gençler kuasdan çok ilgilendi yani magazin aslında. Bir de film var, arada filmi gösteriyorum ama e, şey konuşmalar İngilizce, altyazısı bulamadım. E, Kantın da öyle yani, Kant da çok renkli bir insan. Husserl'in de günlükleri var. Yani günlüklerinden bir yerde, bir yerde diyor. Evet. Diyor ki, eğer bir filozof olacaksan bu çok zor bir iş ve çok azlarının başarabildiği iş. Biliyorum Çok zor bir iş olduğunu biliyorum. Ama diyor, filozof olmanın yolu, e, toptan bir akıl eleştirisinden geçen. Yani bizim akıl dediğimiz yeti nasıl bir yedi? Neyi kavrayabilir? Neyi, neyi, nereye kadar kavrayabilir? Akıldan gelen bilgi, aklın ortaya koyacağı bilgi var mı? Bunu yapmaksızın filozof olamadı. Bu zaten Kant'ın yapmaya çalıştığı şey. Biliyorsunuz Kant, teorik aklın eleştirisi, akıl neleri bilebilir, insan bilme yetisinin sınırları nelerdir. Bu sınıra vardığımız yerde acaba işte ideler dediğimiz şey, aklın ürettiği ideler değil mi? Ölümsüzlük, tanrı, özgürlük ideleri ve oradan bunların birer kostüle oluşturduğu pratik akıl. Pratik akmere işte bu defa, Acaba ahlak alanında bizim daha eylemlerimize temel olacak bir yasa var mıdır? Bunu sınırlayan önerdim. Yani pratik alanda e, ak, e, sintetik ak Ya da Türkçe söyleyelim. Ne kadar Türkçede bilmiyorum ama genel geçer ve zorunlu. Değil mi? Bunu Kayseri'ye çıksak genel geçer ve zorunlu desek Allah selamet versin derler herhalde. Bu adam gitmiş. <gülüyor> Genel geçerözü Türkçesinde bu kadar ancak anlaşılıyor. Genel geçer bir zorunluluğu e, bir ilke var mıdır diyor. Yani sonuçta bu ahlak alanının bilgisi olur mu? Yani ahlak alanının bilimi olur mu demek istiyor. Ve yine üçüncü kritik yargı gücünün eleştiri estetik alanda acaba sintetik aklıyor yargılar bilim niteliğinde yargılar var mıdır? Ama hani dikkat ederseniz insan aklının Ana yönleri yani ana bilme konularıyla ilgili bir kritik yapmaya girişiyor kan. İşte o söyledi ki eğer ben de filozof olacaksam bunu bir bunalım döneminde yazıyor. Bir yani şey yayınlanıyor, şeyler kimse beğenmiyor, yeterince. İşte sanıyorum bir kadroya başvuruyor, kadroya atanmıyor. Yani kadro sorunları yalnız bizde yok. Her yer, her yerde var. Biz üzülmesin arkadaşlar kadro gelmediği şey diye. Sanıyorum 47 yaşında profesör oluyor. Yani bizde şimdi daha genç, 35'lerde, 40'lerde, Hancı Tepe'de olmaya başladılar arkadaşlar. Maşallah tabii daha olsun, erken olsunlar. Ama 47 e, yaşında profesör oluyor. Böyle bir dönemde böyle bir yazısı var. Yani bu bir işler öğretmen aslında. Günlüğüne yazmış bir yazıyı. Tabii şeyler yayınlanınca farkına varıyoruz. Onun için ben e, Husserl'in hayatında e, Descartes ve Kant'ın çok önemli etkisi olduğunu görüyorum. Aslında Descartes'ın da, Kant'ın da amaçları aynıdır. Yani bunlar da felsefeyi bir bilim yapmaya çalışıyorlar aslında. Yani felsefe istiyorlar ki acaba matematik gibi ya da doğa bilimleri mi? Sayın hocam doğa bilimlerinden fizikti değil mi hocam? Kimya. Şimdi kimya gibi, fizik gibi bir bilim olabilir mi felsefe? Matematik gibi bir bilgi alanı olabilir mi? Böyle bir çiçik, bunu konu, bu, bu, Aslında benim de çok büyük bir arzum. Hani felsefede beni en çok rahatsız eden şey şu, doğruluğu yanlışı ayırmak çok zor. Yani ben size burada gelip bütün masal anlatırım Ve sizi ikna edebilirim. Bu konuda hiçbir bilgim yoktur. Sıfır bilgim vardır. Genelde size bir öyle bir sunum yaparım ki beni ayakta alkışlarsınız. Ben böyle manzaralar çöpüyorum. Ama adam hiçbir doğru bir şey söyledi. Hiç de olur şey ama sahne yıkıldı. Çünkü prezentasyon eğitim yani, biliyorsunuz mal, satış... E, e, İkisi çok önemli yani, kötü satış yaparsanız kimse malınızı almasın. E, bu, bu benim felsefenin en beni rahatsız eden yani, yani buna 40 kilona yaklaşık vermiş birisi olarak. E, onun için bu filozofları anlıyorum ya Hani yani istiyorum ki ya felsefe de acaba neden felsefe kesin olamaz mı? Kesin bir bilgi olamaz mı? Ama 17.-18. yüzyıl felsefesi okuyan arkadaşlar var açınızda, yani üçüncü sınıf olduğumuza göre. 17.-18. yüzyıl felsefesinde ya da o dönemdeki bilim kavramı da aslında bugünkü bilim kavramından farklı. Yani bugün bizim bilim dediğimizde anladığımız şey yani Science İngilizce'deki Biliyorsunuz, Faculty of Science, hangi fakülte? Fen fakültesi, bilim fakültesi değil. Çünkü Science demek, anglo son şeyinde, doğa bilimi demek zaten. Yani fen bilimlerini ancak bilim sayıyorlar. Ondan sonra sosyal bilimlerinde bilim olduğunu anlatmak için başına Social Science diye şey eklenmiş. Yani Social Science'ın, ben eski bir sosyoloğum, lisansım sosyoloji, bir bilim olduğu hala bence şüpheli. Ya tarih bir bilim midir? Şimdi kimya gibi, fizik gibi bir bilim midir? Ee, yani hala şüphe. Onun için hani ama 18. yüzyılda Kant'ın ve 17. 18. yüzyıl aslında ortak bir fikirdi. Ee, onlar için bilim olmak demek. Genel geçer ve zorunlu. Kant'ın ifadesiyle, sintetik ya da sentetik a priori yargılar ortaya koyarsak, bir bilgi alanında sentetik apriörü yargı yoksa o bilim falan değil. <gülüyor> yani onun için Kant'ın bütün amacı Safak eleştirisinde ve Prolegomena felsefenin de doğa bilimleri ve matematik gibi sentetik bazı apriörü yargıların olduğunu göstermeye çalışır. Yani bilim olduğunu göstermeye çalışır. Ama Husserl diyor. Ki, felsefe diyor en başlangıçlarından bu yana bilim olmaya çalıştı. Kesin bir bilim olmaya çalıştı. Bu kitabın ilk cümlesi. Felsefe ilk başlangıçlarından beri kesin bilim hem de en yüksek teorik gereksinimleri karşılayacak bir bilim olma iddiasında. İkinci paragrafa geçiyorum. Felsefe gelişmesinin hiçbir döneminde bu kesin bilim olma iddiasını yerine getiremedi. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Bırakın diyorum. Kesin bilim olmayı felsefeniz bilim olma. İnsanlığın ebedi işini öğretmek olan bu öğretmen, yani felsefe, nesnel geçerli bir tarzda öğretmeyi başaramadı. Kant'ın bir lafı varmış. Kant dermiş ki, felsefe değil, yalnızca felsefe yapmak öğretilebilir. Yani benim de katıldığım bir fikir bu. Yani felsefe öğretilemez, felsefe yapmak öğretilebilir. Çünkü ben, benim size aktaracağım bilgiler bir kulağınızdan gelir, bir kulağınızdan çıkar ya da tekstil alırsanız, o tekstil fotokopileri, tekstil artık eskide kaldı. Fotokopileri ders bitince çöp alıp çıkıyorsunuz yani ya da ya koridorda ya çöp sepetinde. Onun için asıl olan şey felsefe öğretmektir der kanun yani ve biz de buna katılıyoruz. Ama Gusser diyor ki aslında bu felsefenin bir bilim olmadığının itirafından başka bir şey değildir. Yani bir şeyi bilimse öğretilebilir. Çünkü felsefenin öğreteceği hiçbir bilgisi yok. Yani felsefe en küçük bir bilgisel hakikate sahip değil. Felsefe de öyle bir öğretiyor. Neyi öğretecek arkadaşlar? Felsefe öğrenilemez. Çünkü burada böyle nesnel olarak kavranmış ve temellendirilmiş kavrayışlar yok. Kavramsal olarak iyice belirlenmiş ve anlamları bakımından tamamen açıklığa kavuşturulmuş problemler, yöntemler ve teoriler yoktur. Ben felsefenin yetkin olmayan bir bilim olduğunu söylemiyorum. Sadece diyorum ki o bilim olarak henüz başlamadı. Yok bilim olarak. İşte bu kitabın devamını okursanız, kesin bilim olarak felsefe, Kusserli'nin bunu nasıl ee, kurduğunu anlayacaksınız ya da anlamayacaksınız. Yani bu ihtimal ikimiz daha güçlü. Ama iddiasını bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi Husser felsefesini deyince onu farklı dönemler olarak okuma, onu anlama anlayışı çok Yani, yani Husserl'in ana kitabı nedir, ana metni nedir dediğinizde genellikle e, <gülüyor> idey, saf bir fenomenolojiye ilişkin düşünceler diye Türkçe Şimdi Almanca fazla şey yapmayalım. Kitaba örnek gösterilir. Ee, bu kitap 1913 yılında yayınlar. Hussein arkadaşlar 1859 sanıyorum. Yanlış söylemeyeyim tarih. 1938 evet. 1859 ve 1938 yılları arasında yayınlar. 1938'de övün. Yani ben, benim zamanımda da kes Yani ben de doğmamıştım bazen. doktora e, dediğim gibi matematik varyasyon sayıları üzerinde yapıyor. Doçentlik tezi e, sayı kavramı üzerine. Sayı kavramı üzerine doçentlik tezinin başlığı devamlıdır psikolojik analizler. Tezi. Yani çünkü demin demiştim psikoloji o dönemin e, temel bilimi sayılıyor. Yani her şeyin temelinin psikoloji olduğu düşünülüyor. Ama bizim anladığımız anlamda psikoloji değil. Yani biz bugün her şey psikolojik dediğimizde başka bir şey anlıyoruz. Her şeyin temeli psikolojiktir diyorlar. Yani burada daha çok bilme, bilgi ortaya koyma açısından bunu söyleyeyim. Yani bilgi ortaya koyan şey insan zihnidir. Yani insan zihninin yapısını incelemekse psikolojinin işidir. Onun için ana disiplin okunması gereken ana disiplin psikolojidir. Anlayış. Ama Kusselli'nin aslında ana eseri, biraz, biraz önce söylediğim gibi bu düşünceler ya da ideler, ideyeli dediğimiz kitap olduğu, 1913'te yayınlanan kitap olduğudur. Ama genel olarak üç döneminden söz ediliyor. Birinci dönem, mantık araştırmaları diğer. Bir kitabını yayınladı 1901'de yayınlanan birinci cildi, mantık araştırmaları. Ki birinci cildin alt başlığı e, e, e, Kant'a çok yakın bir göndermede bulunan bir alt başlık. Yani Kant'ın yaptığı şeyi yapmaya çalıştığını görüyorsunuz. Yani daha birinci kitabında saf bir vanta prolegomena. Yani prolegomena adı var yani. Ama buradaki şeyi vantın daha öne çıkarıldığını görüyoruz. Prolegomena ön süre mantık soru araştırmalarını. Bu kitabı yayınladığı sırada Husser Halle'dedir. Halle Üniversitesi'ndedir. Kitap yayınlandıktan sonra Göttingen Üniversitesi'nden teklif alır ve oraya çalışmaya gider. Sanıyorum hala böyle Almanya'da Hocalar genellikle görünen oyunda perde arkasını bilmiyorum Bir yere gidip beni buraya alın demezler. Başvurmazlar. Hocalar da hesapları, yayınları okunur, davet gelir. Şimdi Aslan Hoca bana diyecek ki Kayseri'ye, Çie'ye gelebilir misin? Ben de teşekkür ediyorum. Bu beni onurlandırdı ama gelemeyeceğim. Şimdi bunu hocalar şeylerine yazarlar. "Ey şeref şey. Bak ben şuradan davet aldım, gitmedim. Buradan hani şey var ya beni bir mühendisler, bir doktorlar istediler. <gülüyor> Sonunda seni evlendim profesör diye. Yani bu da işte onun gibi. Şuradan davet aldım, buradan davet aldım. Gitmedim hakikaten yazandan. Yani CV'lerinde bu davetleri görürsün. Ee, neyse. Şimdi davet alıyor. Kitabını yazması üzerine Kötügel Üniversitesi'ne gidiyor. Orada çalışıyor. Böyle, tabii kitap yazmak, yayınlamak her zaman önemli. Yani akademik hayatta bizim alanlarda yazmadan, doğa bilimleri, diğer alanlarda bilmiyorum. Yayınla ancak görülür olursunuz. Yani şimdi Atamalarda da biliyorsunuz yayınlar. Publish or perish. Çok şey geçiyor. Yani yayınınız yoksa çok iyi olabilirsiniz ama hiçbir dikkat edeme vermezler. Ee, burada ordiner bir 1906 yılında Göttingen'de. 1907'de Evet. Sanıyorum Aslan beni bunun için çağırdı. Benim çevirisini yaptığım, çünkü ders yaparken böyle bir metne ihtiyacım oldu. Yani dedim ki yani üç tane çeviri kitabım var, bir Almanca'dan yaptım. Üçü de derslerim için yaptığım çevirilerdir. Yani çocuklara ders anlatırken bakıyorum işte bir metin gerekiyor, bunu çevireyim derken bu bir yayın haline geldi. Bu elimdeki kitap... Fenomenoloji, bir ide de fenomenolojiyi, Függ for Lezmine'nin başlığını taşıyor. Tam çevirisi aslında şu, fenomenoloji idesi. Yani bu ideyi karşılayamadığımız için biz bir türlü, yani onun için ben bunu attım, fenomenoloji üzerine beş taştırıyorum. Ya yani, tasarım diyebilirim, Bizim bazı arkadaşlar bunu tasarım olarak çeviriyor. Farklı ka her şekilde çeviren var mı e, Bu kitabı yazıyor, 1907 yılında. Ee, Tabi ben şeydi bak şey yok kitap çok güzel siz de düşünebilirsiniz yani ne güzel bak 5 derste fenomenolojiyi öğreneceğim ee, ben de bu umutla çevirmiştim Sonra kitabı çevirdim okutmaya başladım kimse hiçbir şey öğrenmedi dedim yanlış bir kitap bu yanlış kitap çevirmişim çünkü yani hakikaten buradaki şeyler arkadaşlar ders modları. Yani onun üniversitede verdiği ders notlarını kitap haline getirmiş. Almanların benim hayran olduğum bir şeyleri var, bende hiç yok. Almanlar bütün derslerini yazılı olarak yaparlar. Şimdi benim gibi buraya bir konuşmacı geldi, o kişinin önünde konuşması 10 sayfa, 8 sayfa yazılıdır. Onun için forleyiz, forleyiz oradan gelir ders, adam gelir önüne koyar, for ön demek, lez lokam önüne koyup okur ya. Şimdi ben burada size perameci olsam. Bu sizin hayatta göreceğiniz en büyük işkencelerden birisi oldu. Biliyorum, gitmek istemezsiniz, zor da hocanız da bu da. Ama yani, hakikaten Kaiser'in gördüğü en büyük eziyet oldu bu. bunu çok iyi yapanlar da var. Yani, yani Aslan'da uzun süre bulundu, benden daha uzun süre. Ben sadece doktora için iki yıl Almanya'da durdum, derslere girdim. Benim mesela hocam e, Richard Bisser. Yani şu anda bir ders verse de onu hiçbir şey anlamayacaksınız Almanca konusunda. Hayran olacağınızı iyi Yani öyle bir ders anlatırdı ki tiyatro oynar diyor. Yani durmaz yerinde gezinir şey yapar hareketler mimikler... <gülüyor> Bu forluzu çok iyi okursa iyi dinletebilir aslında. Yani. yani ben biraz sizin dikkatinizi toplamak için işi abartıyorum. Cem değil kadar olmasa da sizi dikkatinizi burada saat tutmaya çalışıyorum. Ee, onun için Husser Öldüğünde geriye 45 bin sayfa yazılı metin not bırak. Yani hepsi her şey yazılacak. Bu da öyle. yani hani benim ben bu yazdığım kitabı yazsaydım ve okusaydım daha sonra derdim ki ya bunu iyi yazamamışım bunu bir daha yaz. Onun için hani bunu okuyarak bir ders notları bu yani üzerinde çalışıp geliştirilmesi gereken bir yazı. Ha kendisi mi yayınlıyor kendisiye? Ama sonra, birkaç yıl sonra, 1911 yılında ikinci kitabı yayınıyor. Kesin bilim olarak felsefe. Bu kitap daha iyi. Hani ben diyorsanız ki fenomenolojiyi anlamak istiyorum. Ben diyorum ki benim çevirdiğim kitabı değil de. Bu da, da sevgili arkadaşım Abdullah Kaygı, yine bizim bölümden. Ee, e, e, ve Kuçravi'nin Kitap editörü olduğu için onun okuması ile onun kontrolünden de geçen bir okumadır. Çift dilli bir baskıdır bu. Bu kitabı okumanızı daha çok tavsiye ederim. Burada daha fazla anlayabilirsiniz. Yani buradaki şeyi daha fazla anlatabilir. Ee, ama ne anlıyorsunuz? Hani kitap burada dediğim gibi e, belli bir süre şeyi gidiyor. Yani niçin problem var? Niçin felsefe kisisi bilim olamadı? Sonra da doğalcılığın ve e, tarihselciliğin diyeceksiniz ki hocam doğaltılık ne? Tarihselcilik ne? Ee, yani tarihselcilik söylemeyeceğim ama dayanabilirsiniz doğaltılıkla da ilgili, doğal bakışla ilgili birkaç şey söyleyeceğim e, şeyin gidişine göre. Şimdi bu kitaplar bu iki kitap aslında e, Russel uzmanlarına göre ki ben onlardan birisi değilim yani ben Russel uzmanı değilim. Yani buraya geldiğimde anlatıyorum ama ders veren birisi, Rus ser konusunda ders veren, çeviri yapmış. Yani kavradığımı zannediyorum Rus ser ne dediğini. Ama Rus uzmanı değil. Ona hayatımı vermedim çünkü bu hayatı verecek vermeyi gerektiren bir iştir. Yani bunun için 10 yılını vermeniz gerekir. Benim böyle bir 10 yılım olmadı. Benim do çünkü doktora da doktora tezinde çalıştığım kişi Nikolay Hartman'dı. Nikolay Hartman Rus etkilenen birisi. Hatta Husserl çok sever. Ama yalnızca birinci kitabını sever. Mantık soruşturması. Ondan sonra Husserl'de metafiziğe düştü. Çünkü işte bilinç içeriği, bilinç analizleri, varlığın unutulması, Husserl hiç varlık sözcülüğü kullanması. Heidegger'de onu öğrenmiş. Yani Heidegger biraz biliyorsanız, okuduysanız. Heidegger'de de varlık ve zaman. Değil mi? Varlık ve içlik. Bu saat. Yani varlık ana kelimelerdir ama Husser'de varlık kelimesi hiç geçmez. Yani hiç geçmez demeyeyim yani Geçiyordur belki bir yerde böyle uzman gibi konuşmayalım. Ama ana kavram varlık değildir. Peki nedir? Gene beni bağışlayın, Almancasını söyleyeceğim. Gede'ye ben ait. Türkçe'ye verilmişlik diye çeviriyoruz. Yine Kayser'de sokağa çıksak, verilmişlik desek Allah versin. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bunlar Çince aslında yani. Biz kendi kendimize anlıyoruz. Yani pi sayısı gibi. Pi sayısı da gene deseniz çarşıya çıksak, medreseye gitsek, camide otursak, şeyde pi desek. <gülüyor> ya bu ya felsefede yadırganıyor da matematikte de öyle. Yani felsefeciler arasında bizim kendi aramızda konuştuğumuz bir kuş dili gibi bir dil var. Buna felsefe terminolojisi diyoruz biz. Kimyacılar arasında var. Matematikçiler arasında da var. İtisatçılarda da var ya. Yani. Onların kendi terimleri var yani bilim terimleri, o terimlerle konuşuyoruz. Hussal için varlık değil de verilmişlik? Çünkü hussal için var olmak demek. Bir şeyin varlığı bilince verilmiş olmasıdır. Yani benim için siz varsanız çünkü sizi algılıyorum. Sizi algılamasaydım sizin varlığınız konusunda ne söyleyebilirim? Ya da görüyorum hani zorlananlar var. Dinlemeye çalışanlar var, uykuya dalanlar var. E, bunu, bunu nasıl söyleyebiliyorum? Bunu söylemem için bende bir algı var. Yani algının dışında bir şeyin var olduğunu söylemek de güçlüyüm var. E, ben 18. yüzyılda benim e, felsefe tarihindeki alanım, e, 18. ve 20. yüzyıl felsefesi çalışma alanım. Orada e, Locke Barkey hüv ve kan anlatıyor. Ama öğrencilerin en çok şikayetçi olduğu, onların başlarını yakan kişi Barkey. Kan değil, şaşırtıcı. Çünkü Barkey tam biliyorsunuz bunu söylüyor. Yani var olmak algılanmış olmak. Var ve ben Barkey haklı buluyorum ve aşılamaz bir şey. Zaten devlet tümü de söylüyor. Skeptik, skeptiğin dış dünyanın varlığını için söylediğini çok yeteriz varlığından söz etmek, onun sizin bilincinize, sizin zihninize verilmesinden söz etmek. Husserl, onun için verilmişlik sözlüğünü kullanıyor. Yani bize verilmiş olan ancak vardır. Ama şu değil. Şimdi bu konuda uzmanların farklı görüşü var. Benim de kafam karışık aslında. Yani Husserl şeylerin kendinde varlığını kabul ediyor mu? Yoksa etmiyor yani yerinde buldum ama şimdi bulamam vakit şey açısından şey koydum. Hüseyin diyor ki, ben sofist değilim. Yani ben şeylerin bilinemez böyle bir şey demiyorum. Ben benim dışında şeyler yoktur da demiyorum. Skeptik de değilim. Ben skeptik değilim, kuşkucu değil. Ama çok büyük bir güçlük vardır yani hani Şimdi siz varsınız, ben sizi algılıyorum ya da siz beni, eğer uyumuyorsanız şu anda, gözleriniz açıksa, beni görüyorsanız ya da duyuyorsunuz, beni algılıyorsunuz. Benim hakkımda bir tasarımımız var zihninizde. Peki benim varlığımı nasıl ispat edebilirsiniz bu tasarım dışında? Yani ispatta desem benim, benim varlığım dersin, görüyorum seni dersiniz. Ya da dersin, duyuyorum size. Ben dedim ki, gördüğünüz şey sizdeki bir algıdır, Duygu dedik, duyduğunuz şey sizdeki bir algıdır, yani zihninizdedir, ama benim varlığımı nasıl ispatlayabilirsiniz? Hiçbir şekilde ispatlayabilirsiniz. Yani, işte şey bu, öğrencilere bunu anlat, size anlattığım şeyi yani anlat, soru yaptığımda hepsi kabul. Hepsi kalıyor. Bu anlaşılamaz bir şey. Bunu, bunu anlatamıyorum. Neden? Çünkü biz şuna alışkanız. E ya burada tartışıcıları bir şey var mı? İşte şişe var, ben şişeyi görüyorum, ben de varım, şişe de var. Ben olmasam şişe yok mu olacak? Yok, no, bilmiyorum. Hayır, olmayacak. Her şey doğal olduğu gibi. Yani ben şeyleri olduğu gibi bilebilirim. Biliyorum zaten. İşte bu selamına doğalcı bakıştı. Doğal tutulup doğal... Bilimler de böyle bakıyor. Yani bilimlerin bakışı, doğa bilimleri... Descartes ve Kant gibi matematikte, doğa bilimlerinde hayranlığı yok, Husser. çünkü onlar da diyor doğal bakışlı iş görüyorlar. Yani hani ne yapar? Şu da su şişesi var ve ben onu görüyorum. Ve burada tartışacak bir şey. Ama aslında öyle değil. Yani mesela Berkeley renkleri ilişkin söylediğini ne bakarsak daha açık göreceğiz. <gülüyor> yani, mesela renk ne görüyorum? Şişenin kapağı mavi. Bundan şüphesi olan var mı? Mavi midir şişenin? Yani mavilik bu şişenin bir kapağının bir özelliği midir? Yoksa benim bir algım mıdır sahip? <gülüyor> Hepiniz diyorsunuz ki bu şişenin kapağının özelliği. Hepiniz doğmuşsunuz. Bunu diyorsunuz. Ve size şunu ispatla. Kapatalım işte. Bakalım mavi var. Ya da bu şişeyi sizden 500 metreye uzaya git Burada mavilik falan bir şey kalmadı. Uzaya da gidelim. Bunu bir mikroskopun altına koyuyor. Büyterip büyterip büyterip belli bir süre sonra göreceksiniz kapakta mavilik falanı. Sizin mavilik dediğiniz şey, bu nesneye belli bir mesafede belli bir ışık altında baktığınızda sizde oluşan izleridir. Bana katılıyorsun değil mi? Yap burada yanlış mı? Yani kapak mavi değildir. Mavilik sadece belli mesafede, belli ışık altında bu nesneye baktığımızda sizdeki olacağı halıdır. Ben şaka etmiyorum burada çok ciddiyim yani. Hakikaten öyle, tartışacak hiçbir şey yok. Yani şeylerin renkleri, koltuklar kırmızı mıdır bilmiyorum ben, bu ara renkleri hiç bilemem, dört ana renk biliriz, işte, dört renk. Yani Kırmızılık, koltukların kırmızılığı sadece belli bir mesafede, belli bir ışık altında onlara ilişkin halkımızdan Teşekkür ediyorum.